Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor haftanın ilk dergisinde saat 7'ye epey yaklaştı. Kendi akümini arkamızda bıraktık bu haftanın ücreti kısaca böyleydi. Evet Açık Radyo'nun bugünden itibaren önümüzdeki iki hafta boyunca bir başka paralel gündemi de olacak. Bu da Paris'te gerçekleşen, gerçek bugün başlamış olan Taraflar Konferansı ve Taraflar Konferansı çerçevesinde gerçekleşen, gerçekleşeceğini ümit ettiğimiz... Ee, ...aktivizm hareketleri. Evet, 21.si gerçekleştiriliyor... ...şu anda, o kadar gerçekleştirmek ...dedik, Birleşmiş Milletler... ...İklim Değişikliği Zirvesi... E, ...kapsamında gerçekleşiyor bunlar... E, ...Ömer Madra ile konuşacağız... ...Ömer Madra ile e, konuşmalarımızdan... ...belki başlıklar verebiliriz... ...24 iklim aktivistinin ev olması... ...gündemlerimizden biriydi... E, ...bu meseleyi de konuştuk, aslında Türkiye'den de... ...çok uzak bir mesele olmadığını... ...Türkiye ile de bazı benzerlikleri olduğunu Hı. da... ...konuştuk, kayıtlarda duyacaksınız... ...bugünün nasıl geçtiğini öğrendik Bugün kendisinden. Bugün devlet başkanlarının... <gülüyor> ...görüşleri vardı. Yanı sıra... Ee... Madının yaptığı mülakatlardan da ufak bir özeti duyuyor olacaksınız. Biz Paris özeti veriyoruz ama dün yani pazar günü 29'unda dünyanın dört bir yanında saat farkında burada hesabı katarsak çok yakın zamana kadar bir milyon yakın insan sokağa çıktı. Paris'te 13 Kasım terör saldırılarından sonra büyük bir abluk altında olsa da sokaklar 350 okta zikredilen dünya çapındaki eylemci sayısı 785 bin kişi 785 bin kişi bu hafta sonu iklim değişikliğine karşı e, harekete geçmek için e, sokaklara çıkmış vaziyette yani evet Paris'te durumlar daha kötü Burada Naomi Klein e, dün e, bir biçimde tüm yasağa rağmen e, meydanları dolduran e, Paris'lere de Twitter hesabından selam etti e, Paris'liler gösterdiler ki e, korkunun elinden şehirlerini almaya gayet e, razı vaz vaziyettiler. zaten e, bu ablukaya e, i̇taat etmek e, aslına bakarsanız e, liderlerin söyleyeceği her şeye talep edeceği her şeye de rıza göstermekle zaten eş zamanlı e, olur dedi. Tüm dünyadaki hareketinde umudunu e, umudunun Paris'te e, olduğunu düşünerek bir nevi aslında umut kırıntılarını dün e, serpiştirmişti. Evet lakin e, şimdilik yani COP21'in 20. Taraflar Konferansı'nın e, ilk e, gününde önümüzdeki tablo. Şimdilik çok karanlık, çok aydınlık gözükmüyor. Karanlık da demeyelim. demeyelim Kimsenin baştan. içini karartmamak için yeteri kadar karanlıkken. Ama ne oluyor, ne bitiyor buna da dair objektif olmak lazım. Paris'ten doğrudan gözlemleri aktaracak. Ömer sorduk bugün içerisinde nasıl gidiyor Paris'te mevzular diye. İyi ile kötü arası bir durum var. Çok tuhaf tuhaf şeyler de olmuyor değil yani. Hı. Neler oluyor? Ee, birazdan Özgecan da gelip kendi... Şey, yazmış zaten açık. İlşi Gazetede yazdıklarını da da Yani Paris istiklal Caddesi Taksim'i hiç aratmadı yani. Maalesef o, ben, o, o etkin. Onların içindeydi işte şey aslında. Özgecan değil mi? Evet Özgecan ondan bahsedersin de. Ben öncelikle bir genel durumdan bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Lütfen. Ee, şimdi nereden başladı? Bir kere e, Fransa'da e, öncelikle 24 iklim aktörü üstüne başlamadan Paris e 800'de başlamadan önce e, ev hapsine aldılar. E, işleyebilecekleri suçlara üstüne yani Türkiye'de, e, Fransa'da yeni çıkan yasa yasalar Artık hiç, hukuk, kanun, nizam filan tanı, tanıyan halde değil. Evet. Yir, 24 aktivisti ev er haksine e, aldılar. E, göz adına ve buna ayın 12'sine kadar 2 hafta boyunca evden sadece 3 kere e, saat 6'ya kadar evden, evlerinden çıkamayacaklar ve 3 kere e, karakola gidip yuza atıp gelecekler. Böyle Günde üç kere Efendim. Günde 3 kere mi gidip gelecekler?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 Hukukçu aktivistler bayağı aşırı sol hareketin önderlerinden biri olduğu gerekçesiyle hı. hatta bir de böyle bir karar çıkınca karşısına itiraz etmiş. Hı. Ee, iklim gösterisi için müracaatta bulunmuş. Red, reddi reddi. Yani mahkemeye başvurmuş. Bunu geri alın diye. Hı hı. Sonra bu, bu işten eve dönerken bir bakıyor. Komşu, komşusu demiş ki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 Bunca zaman suç işlemezse ne olacak diye soruyor Ali. Ve daha daha da iyi değil mi diyor. İşlemezse daha da iyi diyor. Evet kendi <gülüyor> <tam gülüyor> Yani aşağı yukarı böyle bir durum. Işlenme, işlenmemiş ve işlenmeyecek olan bir suç için gözaltına alma gibi çok tuhaf bir durum var. Yani bunu televizyondan... E, şaşırtıcı şeyler, manzaraları da kısa da olsa gö görmek imkanı vardı. Evet. Yani e, biraz birazdan e, gece daha iyi anlatır tam içindeydi. Hı hı. Ama ben e, televizyondan şeyi de açıkça gördüm yani e, yüzlerine böyle pusluk pus sıktıklarını, bibercizini, evet, e, evet. hatta bu işlere e, İstanbul'dan alışık olan e, Orhan Madre ile konuşuyordum. Paris'te ben ilk defa görüyorum böyle bir şey diye şaşkınlığında da belirtti. iki eee vatandaşlığı olan biri Torunmuş. Başımız olarak. Evet. <gülüyor> Torunum evet. Onunla beraber seyrediyorduk. Bir de televizyondaki yorumlar da çok alışık olduğumuz şeyler bizim son derece e, mesela içişleri bakın yani başbakan var ve içişleri bakanı yanılmıyorsam konuştu da bu baksanıza bunların maskeli filan bunlar zaten terörist gibi insanlar Ve vandal, vandal bunlar filan dedi vandal olmalarının sebebi de bu gaz altında onlarda tutup işte 13 Kasım'da katliamda bataklandı anmak için konan mumları sonunda kaldırıp atmışlar polisin üzerine vahşi Hı. bir mücadele olurken Hı. ona da karşı çıkıyorlardı filan yani böyle bir, bir yani. durum var evet.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 Yerlilerin e çevre e, Indigenous Environmental Network diye, duymuyor musunuz? Evet duyoruz. Ah. Indigenous Environmental Network diye e, bir kuruluş var. Yıllardan beri e, açık radyo olarak da ta, takip ettiğimiz yerli liderlerinden, kızıl dönen bir adam var, Dallas şey Goldtooth diye, Tom Goldtooth.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 Çok kolomdan beri de diyor ama evet. doğrusu çok da giyimser olacak bir durum yok gibi. BP, Total, Shell, Chevron, Air France, HP, gibi şeyler sahte sonuçlar bize e, sürdürüyorlar dedi. Evet. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. E, yani bütün liderler burada e, geldi konuştular e,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 eee hayır başta benim büyük hayranlığımı hayranlığımızı da kazanmış olan eee lideri Muhammed Maşit de burada yoktu. Yani ada ülkeleri 20 ülke yoksul ülke bu böyle gitmez iki derecede olmaz. 1 derece 1,5 derecede sınırlamak zorundayız dediler de onların arasında Mardin de vardı ama Mardin yeni darbeci liderleri Muhammed Naşit şu anda çürütmekle meşguller ve bütün maliyetlerin şeyini karbon sıfırlama planını da e, yok etmişler, evet. Yana, e, geri aldıklarını açıkladılar ve sahte, yani yanlış komuş.